Elinizdekini, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin, sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın, yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Elinizdeki ifadesinden maksat, Tevrat, onu tasdik edici olan da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik etmesinin anlamı, tevhid inancı, geçmiş peygamberlere iman, iyiliklerin yapılması... Kötülüklerin terk edilmesi gibi Tevrat'ta yer alan temel öğretilerin Kur'an tarafından da tanınmasıdır. Bunun mantıki sonucu Kur'an'ın da Tevrat gibi Allah'tan geldiğini kabul edip ona inanmak olduğu için Yahudiler, ve özellikle kutsal kitabın muhtevası hakkında geniş bilgisi olan Yahudi din bilginleri Kur'an'a inanmaya, böylece Müslüman olmaya davet edilmekte, Kur'an'ı herkesten önce alelacele inkar etmek yerine, öğretilerinin kendi kutsal kitaplarıyla ne kadar uyuştuğunu iyi düşünmeleri gerektiğine işaret edilmektedir. Bunu yaptıklarında, müşrikler gibi hemen onu inkar etmeyip, tam tersine ellerindeki kutsal kitabı tasdik ettiği için vakit kaybetmeden ona inanıp Müslüman olmaları gerektiğini anlayacaklardır. İbn-i Abbas'a nispet edilen bir rivayete göre, Medineli bazı Yahudi bilginlerine fakir halktan hediyeler geliyor ve onlar bu hediyelerden mahrum kalacakları korkusuyla İslam'ı kabul etmekten kaçınıyorlardı. Ancak tefsirlerin çoğunda yer alan daha genel bir açıklamaya göre ayette Yahudilerden nimetlerin en büyüğü olan hak dini reddedip ahiret kurtuluşundan mahrum kalma pahasına, bunlarla mukayese edildiğinde hiçbir değer ve anlam ifade etmeyen dünya malı, dünyevi, mevki ve itibar peşinde koşmamaları istenmektedir. Ayrıca, ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın, mealindeki ifade, Allah'ın yüce ve kutsal kitabını ve dinini kişisel ve maddi çıkarları için kullanıp yanlış yorumlayanlara, haramları helal, helalleri haram göstermeye kalkışanlara karşı kesin bir uyarıdır. Bazı bilginler, ayetin söz konusu bölümüne dayanarak, Kur'an öğretme karşılığında para almanın caiz olmadığını ileri sürmüşlerse de bu para, Kur'an'ın değil, harcanan emek ve zamanın bedeli olduğu için İslam bilginlerinin çoğu bu görüşe itibar etmemişlerdir. İbadet olan fiillere karşılık ücret almak caiz olmamakla beraber bu hüküm konumuz olan ayetten çıkarılmış değildir. Az önceki ayette Yahudiler Kur'an-ı Kerim'e iman etmeye çağrıldıkları için Burada da bu imanın gereklerinden olmak üzere onlara Kur'an'ın önem verdiği prensiplerden söz edilmekte, özellikle hakkı tanımaları ve korumaları, namaz kılıp zekat vermeleri emredilmektedir. Böylece Kur'an Yahudilere ve dolaylı olarak Müslümanlara hatta bütün insanlığa maddi ve dünyevi menfaatlerin, egoist arzu ve eğilimlerin etkisine kapılarak doğru ve gerçek olanla eğri, yanlış ve asılsız olanı kasıtlı olarak birbirine karıştırmamaları, hakkı örtüp saklamaktan kaçınmaları gerektiği yönünde son derece önemli bir uyarıda bulunmuştur. Yahudiler de dahil olmak üzere Muhatap kitle bakımından temel gerçek Kur'an'ın hak kitap ve Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğudur. Bu sebeple ayette öncelikle bu husus kastedilmiş, inkârcıların hak ile batılı birbirine karıştırıp hakkı gizlemekten vazgeçmeleri, Müslümanlarla birlikte namazı kılıp zekatı vermeleri, Allah'ın hükmüne boyun eğmeleri istenmiştir. Burada pek çok dini hükümler içinden, Özellikle namaz ve zekatın emredilmesi, bunlardan ilkinin bedeni ibadetlerin, ikincisinin de mali ibadetlerin en önemlisi olmasından ileri gelmektedir. 42. ayette Yahudilerin gerçek Tevrat'a onda bulunmayan ilaveler yapmalarına veya Hz. Muhammed'in geleceğinin Tevrat'ta haber verildiği gerçeğini saklamalarına işaret edildiği de söylenmiştir. Sözlükte iyilik, doğruluk anlamına gelen bir kelimesinin, dini ve ahlaki bir terim olarak iman ve ibadetten başlamak üzere her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi manalarda kullanıldığı görülür. Bu ayetten asıl muhatapların Yahudi din bilginleri olduğu anlaşılmaktadır. Başka benzerleri gibi Yahudi din bilginleri de halka, kutsal kitaba inanıp, onunla amel etmelerini, gerek sözleri, gerekse davranışlarıyla Allah'ın rızasına uygun şekilde yaşamalarını emrederlerdi. Ancak ayet, bize, başkalarına iyiliği emrederken kendilerini unuttuklarını, yani onların kendi işlerinin bilgileri ve sözleriyle çeliştiğini, sonuç olarak samimi dindarlık hislerini kaybettiklerini göstermekte, aklınızı kullanmıyor musunuz ifadesiyle bu çelişkili tutumlarının, yalnızca dinin hükümlerine değil, akla da aykırı olduğuna işaret etmektedir. Kur'an'ın, geçmiş ümmetlerin tarihine ilişkin verdiği bilgilerde de sonraki nesiller için mesajlar ve dersler vardır. Bu bakımdan, söz, davranış uyumu şeklinde özetlenebilecek evrensel ahlak kurallarından birini ihlal etmeleri sebebiyle Yahudileri eleştiren söz konusu ayet, bir yandan Yahudi din bilginlerinin bu çelişkili tutumları ve samimiyetsizlikleri hakkında bilgi verirken, bir yandan da genel olarak İslam ümmeti, özellikle Müslüman din önderleri ve bilginleri içinde bir uyarı anlamı taşımaktadır. Şu halde kendilerini din bilgini, din adamı ya da Din önderi konumunda görenlerin veya öyle tanımlananların bu uyarıyı hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaları gerektiği açıktır. Zira başkalarına iyiliği öğütleyenlerin kendi yaşayışlarında bunun aksine davranmaları Kur'an'ın kesinlikle reddettiği bir tutumdur. Nitekim Saf suresinde Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok sevimsiz bir davranıştır, buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu